Zamansız. This Konukman'la Güncel Sanat konuşmaları. 94.9 Açık Radyo açık dergiden herkese merhaba. Saat 19.04 27 canlı yayındayız. Devam ediyor canlı yayına. Zamansız köşesinin içerisindeyiz. Burçak Konutpanla birlikte sana da merhaba Burçak. Merhaba. Evet, İstanbul'daki güncel sanatlar ortamı artık neredeyse sürekli yazda dahil olmak üzere yoğunluğunu, hareketliliğini sürdürüyor. Bu hafta da öyle bir hafta olarak karşımıza çıkıyor. Zaten açık derginin genel yayınına baktığımızda genel yayında da güncel sanat artık daha ağırlıklı bir noktada. Bu da yoğunlukla ilgili bir mesele. Dolayısıyla sözü çok uzatmadan hemen ne olacak, bitecek, ne oldu bitti buna göz atalım İstanbul'da. İlk olarak karşımıza Hera Büyüktaşçıyan'ın işleri çıkıyor. Salt'ta 28 Ocak, Cumartesi günü açılacak işler. Ee, daha doğrusu bir performans gerçekleştirecek. Hera Büyüktaşçıyan Salt'ta Cumartesi günü 28 Ocak'ta öğleden sonra 2'de başlayacak ve 4'e kadar sürecek olan performansın adı bir ikindi macerası. Ee, evet e, Hera 1984 doğumlu genç bir sanatçı e, Saltbeyoğlu'da yer alan e, birçok performans serisinden e, yeni bir tanesi olacak bu. Ee, aslında tam da günümüzle ilgili e, çok, öne, çok çok çok e, dikkatli şeyler söylediğini düşünüyorum e, performansını en azından e, önümüze gelen metninde. E, bunlardan biri de e, metinde yer alan toplumsal birlik sadece ve sadece ortak bir dilin yeniden keşfedilmesiyle ve ben kelimesinin bir de dönüşmesiyle yeniden kurulabilir diyormuş Hera. Ee, Hera daha, daha çok ötekilik, aidiyet, e, ksenofobi, e, toplumsal kimlik ve bellek kavramları üzerine çalışıyor. Kendisini e, İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor projesinde e, yapmış olduğu halı çalışmasından açısı aç, aç, aç, aç, aç, ben hatırlıyorum ilk başta. E, yaşıtım bir sanatçı olduğu için e, bir yandan e, yaşıtım olan sanatçıların salt gibi mekanlarda yer almasından mutluluk duyuyorum açıkçası. Çünkü birçok yabancı sanatçı bu tür projelerde daha fazla yer alabilirken genç sanatçılara aynı imkanlar pek sunulmuyor ya da pek sunulamıyor çeşitli örnekler olsa da. O yüzden 14-16 arasında Cumartesi günü bu, sergi, bu performansa... ...bir bakmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, Hera'nın işlerine baktığımızda senin de söylediğin gibi... ...öncelikli olarak Hera Büyüktaş Şiyan... Ve, ...ötekilik ve e, adi, aidiyet meselesi üstünde, ötekileştirme üstünde duruyor... ...genel yaklaşım bununla ilgili. Ve tabii ki tuhaf ve kötü bir tesadüf olarak da... ...Hrant'ın, Hrant Dink'in Hrant yazılarına baktığımızda da... ...buradaki yazılardaki temel mesele de yine ötekileştirme ve aidiyet duygusu. Dolayısıyla bu anlamda bir paralellik taşıyor... 19 Ocağı'nın üstünden de 5 yıl geçti. Geçen hafta çok yoğun katılımla müthiş bir yürüyüş yapılmıştı. Davanın sonucu da bu yürüyüşün yoğunluğunu aynı zamanda belirlemişti diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu paralellik, bu tuhaf paralelliği biz de Hrant'ı anarak devam ettirmek istiyoruz. Senin bir hazırlığın var Bandista'dan. Evet Bandista'dan hiçbir şeyin şarkısını Hrant için seçtik. En azından programda zamanımız içerisinde buna yer vermek istedik. Rüketi at üstedi yor. Karol esas oluyor. Güneş güneşine doğuruyor sabah oluyor sabah oluyor. Güneş güneşine doğuruyor sabah oluyor sabah oluyor ship it by the yet güneş güneşine doğuyor sabah sabah güneş güneşine doğuyor sabah sabah Mesal kandayats yo Mesal güneş güneşe doğurur sabah oluyor sabah oluyor Ya tale taranniyor o da kanun bistar hissiyasıyor o kalkıyor resim soruyor güreş güreş yine doğ Şine Güneş güleşir sabah sabah Güneş Güneş güleşir sabah sabah Güneş sabah Güneş sabah Evet 94.9 Açık Radyo'dasınız zamansız köşesinin içerisindeyiz Bandista'dan dinlettik size güneş doğuyor hayli sıkıntıya rağmen fakat son derece umut verici olan Grant adına söyledikleri şarkıyı dinlettik. 19 Ocağın üstünden biz de konuyu zamansızda taşımış, taşımış olmak istedik. Çünkü şununla bağladık. Hera Büyüktaşçıyanın salttaki performansı 28 Ocak Cumartesi gerçekleştirilecek. 14 ile 16 arası bir ikindi macerası adını taşıyor iş. Hera Büyüktaşçıyan işlerinde genel olarak ötekileştirme ve aidiyet üstüne çalışıyor diyerek bu haberi bağladıktan sonra önümüzde neler var onlara bir göz atalım. Burçak benim tuhaf bir gözlemim var. Bir süredir hem zamansız köşesi içerisinde hem de zamansız hı hı. köşesinden önce özellikle güncel sanatta artan bir şekilde bu galericilerin ve koleksiyonerlerin varlığıyla da perçinlenen bir şey çok da olumladığım, tercih ettiğim bir şey değil. Dönüp dolaşıyor konu ve para meselesine, hı hı. ekonomik ilişkiye, sistemde hı hı. yer almaya hı hı. sanki bir... E, Dinleyicilerimiz bağışlasınlar beni. Sanki böyle ihaleye çıkar gibi fuarlarda yer alma çabasına buna dönüşüyor. Ve bu haftanın gündemine baktığımızda da bununla ilgili o kadar yoğun haberler var ki. Ve bu beni açıkçası rahatsız ediyor. <gülüyor> Bunu daha önce de buradan belirtmiştik. Hani bir yerde günceli buraya taşımaya çalışıyoruz diye. Ve ilginç olanı yani... Ee, en azından haftaya baktığımızda ya da daha önceki yani haftaya dair haberlere baktığımızda bununla ilgili çeşitli çalışmaların olduğunu görüyoruz. Ee, bir yandan da bu çalışmaları aslında hani e, buraya taşıyıp e, ne olduğunun yorumunu da hep birlikte yapmak istiyoruz. Öyle söyleyebilirim. Evet yani bunlar bizim seçkimiz değil. Bunlar o kadar yoğun Aynen. ki. Zorunluluktan ötürü bunu aktarmış çünkü oluyoruz. Burada... Bu aslında çok özür dilerim lafını böldüm. Bu aslında genel de gösteren bir şey. Böyle bir seçkiye gidiyor olmamız. Evet çünkü yani bilmiyorum ben anlamıyorum o şeyi. Yani hani çok biz zamansız 2010 sonrasında başladığımızda işte Tophanelik Galerilerin bile açılmasından en fazla 6-7 ay geçmişti. Ya da en fazla 1 yıl geçmişti. Daha sonra yani galerilerle başlayan Çağdaş Sanat Furyası başka bir yere doğru gitmeye başladı. Şimdi... Bu galeriler buradaki en büyük oyuncular olmaya başladı. Hatta koleksiyoneller de öyle. Yani en büyük oyuncular onlar olmaya başladı. Ve bir yandan da haberleri daha güncelden, daha, daha geniş bir boyuttan baktığınızda... E, ...sadece burada değil, tabii ki dünyanın birçok yerinde böyle olduğunu görüyoruz. Ve açıkçası e, bu bir sıkıntı yaratıyor bence. Çünkü hani piyasanın şekillendirdiği, e, bu kadar hamur gibi oynadığı... E, bir borsa, mantığı ile bir borsa mantığıyla değil. yaklaştığı bir ortamda... E, açıkçası sanattan veya e, nasıl bahsedebiliriz ben e, şey yapamıyorum hani e, nasıl söyleyeyim. E, o kelimeyi bulamıyorum. O yüzden de biraz e, bunlara yer verip bir yandan da diğer sergilere bakmak gerekiyor. Çünkü e, yani sadece sanat ortamında değil, aslında e, günümüz hayatı çok çok ekonomik açıdan farklı farklı noktalara gitmeye başladı. Yani hani e, Wall Street'teki eylemlerden Arap Baharına kadar bunları birçok yere bağlayabilirsiniz. Yani hani tek burada olan şeyler değil. Ama burada büyük bir büyük bir para mevzusu e, olmaya başladı. Ya <gülüyor> şimdi ve ters bir işli iş var. Yani dünya politikası ve dünya kültürü daha naif bir yere doğru giderken dünyadaki güncel sanatın bu marketing üstüne bu kadar yoğunlaşıyor olması bana bir yerlerde bir takım şeylerin ters gittiğini hissettiriyor, düşündürüyor. Ya şimdi şöyle sonuçta e, bu işi yapan e, yani bu aktörlerden e, en başta sanatçılar e, herkes gibi hayatlarını yaşayan insanlar. Yani onlar sanatçı da yukarıdan bir el değip onlara önlerine e, kremalı pasta getirmiyor. E, kremalı pa yani pastanın veya ekmeğin fiyatı herkese neyse onlara da öyle. Ama e, sonuçta... Onların önüne bu marketing dünyasında çok büyük pazarlar oluyor. Bu pazarlar sonucunda da e, açıkçası başka şeyler oluşmaya başlıyor. Evet. E, Bir kendini, ka kendini kaybetme zaten. durumu olabilir. Evet, tabii ki sanatçılar tabii ki rahat yaşayabilmeliler, üretebilmekleri için rahat koşullarda olmalılar. Ama rahat koşullarda olmak, üzere, olmak için e, çıkar, ortaya çıkarmış oldukları ürünlerde ne gibi değişiklikler oluyor beni... ...ilgilendiren işin daha çok bu kısmı... ...belki de bu yönelim doğrudur... ...ve ben sadece azılı bir romantiyimdir... <gülüyor> ...onan bitenler karşısında... ...istersen diğerlerine geçelim... E, ...bu parayla ilgili meseleleri somutlaştıralım... Tamam. ...efendim galeriler Kobi desteklerinden... ...yararlanacakmış, ne oluyor Burçak? Evet bir toplantı yapılmış... ...hani işte toplantının haberini... ...aslında veriyoruz şu anda yapılan bir toplantının... E, ...galeriler Kobi ve COSCEP... ...desteklerinden yararlanabileceklermiş... E, sofa Otel'de Nişantaşı'nda bir toplantı yapılmış. E, bizzat da e, Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli e, bir demeç vermiş bununla ilgili olarak. Zaten e, bir şekilde onlar bu inisiyatifin başını çektiklerini söylüyorlar. Hani böyle oluştuğunu söylüyorlar. E, İstanbul'a birçok koleksiyonun gelmesi için de mücadele ettiklerinden bahsediyor. E, Gareller şu anda hani açmak için yani önü, mevcut galerilerin çoğu e, açıkçası... E, Hani bu fuarlardan bahsetmiştik de orada e, e, farkına varmıştık. E, zengin e, a, kadınların e, kocalarına e, bir iş e, sahibi olabilmek için açtırdıkları mekanlar olarak duruyor günümüzde. Hani bir, bir çoğu. E, sayısı. Ya da bir sanat eseri alacakları zaman e, beyime sormam lazım. Aynen gibi hani onun böyle bir. Şunların yoğunlaştığı. Evet yani hani böyle bir sabah onda gidecekleri bir yerler olsun diye galeri açıyor insanlar. Kit e, tümü böyle değil. Tüm veri değil. Çoğunluk böyle diyebilirim sadece. De var. Ee, tabii bu, bunun önüne nasıl geçebilir? Bir yerlerden destek alınabilir. Yani e, bunun girişimci desteği alın alınarak. Tabii bu haber nasıl, haberin devamında bu olay nasıl gerçekleşecek bilmiyoruz. Bu bir haber olarak verilmiş sadece. Buna da zaten mevcut galeriler e, başvurmuş, katılmış bu toplantıya. E, onlar bundan ilk başta yararlanabilir. Daha sonra açılacak galeriler bundan yararlanabilir. Yani buradaki iyi taraf şu. Eğer ki gerçekten yani sanat meselesini ciddiye alan, bundan tamamen ticari kaygılar görmeden ki para kazanması sorun değil. Ama ticari kaygılar görmeden de e, sanat konusunda o ara, araya girmek isteyen... Yani ticari şey kaygıların ortaya çıkacak eseri etkilemediği yani bir dünyadan bahsediyoruz. Çok etkilemeyeceği bir ortam oluşması için çeşitli insanların girişimci olabileceği bir e, durumu yaratabilir bu olay. Tabii ki bu sanat tarihinde de vardı ha, ve yani, bunun adı mesenlik evet, ve son mesenlik. derece önemli bir kurumdu zaten evet. mesenlikte. Yani böyle bir şeyi var bu işin. Hani böyle bir sonuç doğurabilir Türkiye'de. İnşallah iyi sonuçlar doğurur. Çünkü piyasa genişledikçe ancak ...tartışmanın boyutu çok daha iyi bir noktaya gelebilir diye düşünüyorum. Evet, e, buradan devam edecek olursak... ...belki de nefes saldırıcı başka bir sergi var. E, serginin adı Para Mevzu Sergisi evet, ama evet. yanıltmasın... E, ...27 Ocak'ta açılacak, 5 Şubat'a kadar pasajista görebilirsiniz. Elmas Deniz ve Özgür denecinin işlerinde... ...yoksulluk ve sanatçıların çalışma koşullarına dikkat çekiyor. Evet, Elmas e, Deniz İzmirli bir sanatçı. Aynı zamanda kreatörlük de yapıyor. Özgür de aslında Borusan Arsenter'ın genç sanatçılarından daha önce... İkisi de aslında e, para mevzusunun aslında bir yandan sanat üzerindeki etkisini araştırıyorlarmış. Elmas Deniz'in daha çok metinsel çalışmalarını bu sergide bulabilecekler, pasajiste e, izleyenler. Özgür Demirci de sanatçı olarak geçirdiği tecrübeler e, içerisinde özellikle kurumlarla çalıştığı dönemlerde başına neler geliyormuş, neler gelmiş <gülüyor> bu deneyimleri paylaşacak. Gerçekten izlemeye değer, gerçekten meraka değer en azından. Tam da e, mevzu bu noktada ne kadar sertleşirken zaten görüyoruz ki pasajist gibi bir mekandan böyle bir sergi çıkıyor. Nedense belki de bizim tartışmalarımızı ferahlatacak bir sergi olacaktır bu. İnşallah. Yani o oradan belki konuşmayı o sanatçıların katılımıyla ve yani oradaki insanların katılımıyla daha farklı yerleri taşıyabilir. Ama yine para Ama... konuşmaya devam ediyor olacak. <gülüyor> Bilmiyorum. İnşallah konuşmayız. <gülüyor> Ama saatçi çok ilginç. Yani Evet, şimdi... o çok ilginç. Beraber kaynağımız da Guardian evet, gazetesi İngiliz yani Guardian. Yani sa de e, efendim saatçi zaten hem reklamcı hem de işte Damien Hirst, Tracey Emin gibi sanatçıların var olmasını ilk ilk duydu neden olan e, koleksiyoner. Efendim artık şeyi bu, pek de bi, bi, bi, beğenmiyormuş şu andaki sanat ortamını. Hatta Venedik... bir bi, koleksiyonerleri. Koleks koleksiyonerleri e, şey diyormuş Venedik bir yerinde e, insanlar sadece havalı partiler için gidiyorlar... ...sosyalleşmeye gidiyorlar. E, hiçbirinin sanattan anladığı yok. Hiçbiri sanata bakıp da keyif bile almıyor artık diye bir eleştiride bulunmuş ya da dekoratif amaçlı sanat eserlerinin alındığından. Evet, hiçbirinin sanat e, eserine bakmaktan keyif oluyor mu diye e, sormuş. E, tabii bir yandan ona destek olan kişiler de olmuş, onu eleştiren kişiler de, kimisi. E, Saatçinin artık sanat eleştirmeni olma vaktinin olduğunu e, savunuyor. Kimileri de iyiydi bu eleştiriyi yapıyor ama hala koleksiyonerlere iş satıp bundan para kazanmasını da biliyor diye eleştiriyorlar. E, Hasan Bülent Kahraman da başka bir yerinden tutmuş bu tartışmayı. E, evet Hasan Bülent Kahraman da Çağdaş Sanat'ın e, berkemiği eksik eleştirmenin yatırım yapılmıyor diyor. Zaten geçen hafta Fırat Fırat da aynı şeyi söylemişti. Ama mesela çok ilginç Hasan Bülent Kahraman da... Ee, bu önümüzdeki dönem Haziran-Temmuz 2012 Seul'da ve Eylül-Ekim 2012'de Londra'da gerçek, gerçekleşecek Türk sanatçıların yönelik sergilerin küratörü olmuş. Ee, bilemiyorum yani. Evet, her şey birbirine karışmış. Karma karışırsak bir ortamdayız <gülüyor> abi ben ne yapayım? <gülüyor> Peki o zaman bir sergi daha var o haberle devam edelim. Oto otoportre diye bir sergi açılıyor Burçak. Ee, ben... Şimdi niye otoportre diye bir sergi açılıyor? Çünkü yani sanatçılar günümüzde daha çok işte kimlik e, üzerinden çok fazla çalışıyorlar. Yani bu çok açık bir şey. Genç sanatçılar da bunu yapıyor. Burada Elifan Örmen gibi sanatçılar da var. Ee, biraz koleksiyonerleri tavlamak o, o, o, üzere e, bir e, nasıl söylesem bir marketin taktiği olarak. Onu bilmiyoruz. Bir dedikodu olarak yürüyen Bi bir şey. Bilmiyorum o... öyle olup olmadığını ama hani öyle bir de biraz duruyor. Çünkü otoportle çok e, hani sanatçının direkt e, alınabileceği, direkt ona temsilen bir şey. Hani düşündüğümüzde direkt kendisini Hı -hı. yansıtan bir şey. E, ama zaten e, pop artla ilgili bir sergi yapmıştı Alan İstanbul. Hı -hı. Hani Alan İstanbul bir yandan bu konuyu ironik olarak da ele Ele aladı yani, ala hani, Çünkü o iki mecradan ilerliyor. Yani alan iki, iki taraflı da ele alıyor. Yani evet. bu noktada direkt Alan İstanbul'u e, suçlamak veya onlara bir ithamda bulmak anlamında söylemiyorum bunu. Aynı şekilde bunun sonuçlarına bakarak göreceğiz zaten. Evet yani sergini. sergiyi de zaten görmek gerekiyor. Tabii 1 Şubat'ta ki. açılıyormuş sergi. E, Alan, İstanbul'da, Alan İstanbul'da Asmalı Mescid'deki e, mekanında. Evet ve bir başka haber seni de direkt olarak bağlayan, organik olarak bağlayan What I Love. Evet What I Love sergisi e, ne, Kreatör Necim Sönmez tarafından düzenleniyor. E, Borusan Müzik Evi'nde. Eee 7 Şubat günü açılacak. Ee, bu şeyin e, Borusan Residence, e, genç sanatçıların benim de içinde bulunduğum e, Residence'ların e, yıllık sergisi. E, her sene bu sergiler düzenleniyor. Ama bir son kez Borusan Müzik Emi'de düzenleniyor. Çünkü Borusan e, Peli Köşkü açtı Contemporary Müzeyimi. Bundan sonra müzede olacak sergiler. Yani Borusan bir orası bir sergi alanı olma e, şeyinden vazgeçecek gibi gözüküyor. Zaten bunu insanlar da söylüyorlar hani. Orası müzik evimiz, sergi alanımı anlamıyoruz ya çok zor hmm. bir mekan çünkü hmm. orada sergi yapmak. Hmm. Bizim... Bu tartışma da yeni bir tartışma değil zaten. Yani bizim için de çok zor oldu yani oluyor aslında evet. yani o şeyin hani o yapının içerisinde yapıtları yerleştirmek. Hmm. ...tabii Borusan bu noktada inanılmaz e, bir şekilde destek olarak bu tarikte bu, bu anlamda dikkat çeken en, en büyük çabası da Borusan'ın yapmış olduğu residence programıdır. Kesinlikle. Evet yani Türkiye'de şu anda bu hala kendi içerisinde bir teknik e, tek olma durumunu yaşıyor. Ama mesela genç sanatçılar katıldı Borusan'a. Bazı sanatçıların zamanı doldu onlar e, evet. gittiler. O yüzden genç sanatçıları ve geçen seneden beri devam eden sanatçıları bir arada görüp onların son işlerini Love konseptiyle görmekte fayda var. E, tarihleri neydi? Tarihler e, 7 Şubat 21 Mart tarihleri arasında olacak Borusan Müzik Evi'nde. Evet bütün bu benim şikayetçi olduğum, dinleyicilerimize de şikayet ettiğim mesele yani para pul meselelerinin içerisinde nefes aldırıcı bir mesele var ki o da ikametgah Kadıköy. Ee, Tayfun Polat aslında bugünkü açık dergide de Kadıköy postası içerisinde buna yeterince yer vermişti ama önemli bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Evet İkametgah Kadıköy 25 Ocak günü e, açılacak, başlayacak bir etkinlik. E, orada da aslında yine galerileri de ilgilendiren bir konu var ama orada Kadıköy'ü komple bir ele alan bir Heh. olay var. Tayfun ve açık dergide gözde de e, bu konuyla ilgili az önce e, geçici e, yorumlarda bulundular, haber olarak geçtiler. E, orada mesela işte bu galerilerin, oradaki galerinin bir araya gidip bir iş ...bir sorumluluk alması çok önemli. Orada yaşayan sanatçıların bir gelmesi ilginç. Bu da ilginç aslında. Yani hani işte bir yerde sertleşen bir piyasadan bahsediyoruz... ...ama bir yandan da inisiyatif alma bilinci de ortaya çıkıyor. Demek ki bunların hepsi iyi gelişmeler. Yani olumlamak için söylemiyorum bunu ama bana olumlu, kendimi iyi hissettiriyor yani eleinin üstünde nelerin kalacağı ile bağlantılı Evet şey. şimdi hani bu kadar isim görüyoruz, duyuyoruz ediyoruz falan hani biraz da sanat uzun soluklu bir hikaye evet. yani bugün siz çok kazanabilirsiniz hiç kimsenizin işlerinizi görmemiş olabilir her sizin işleriniz olabilir her koleksiyona alabilir veya her sergi çalışabilirsiniz ama bunların hepsi çok hani uzun maddede ee, anlamlı şeyler değil diye düşünüyorum. Evet bu büyük marketing dünyasında bu büyük güncel sanatlar borsasının içerisinde Zizek de İstanbul'a geliyor. Ne olacak? Ne konuşulacak? Sen de katılacaksın gittiğim kadarıyla. Evet evet. E, The Cup e, davetlisi olarak e, geliyor Zizek. Onu biraz açman da fayda var Kapta şöyle aslında o da ilginç. Yani Zizek de e, reklamcılık kupasının ödülüne geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Intercontinental Advertising Cup için geliyor. Allah bilmiyorum. İstanbul Yaratıcılık e, olarak düzenli ve yer yabancı birçok önemli isim konuşmacı olacak. Sizek tek konuşmacı değil. Edward de Bono, Donald Trump, Michael Conrad, e, Boris Pondreka e, gibi isimler de var. risk Carlton otelde olacak. 2 gün boyunca 26-27 Ocak'ta. Ben orada olacağım 26-27 Ocak'ta. E... Sakin ol. <gülüyor> tamam, okey. <gülüyor> e, reklamcılık kupası bu. Onun e, onun onun için konuşacak. Hem yani konuşacak konu da şöyle söyleyelim. Boşlukları doldurun konunun adı. Yani konseptin başı. Konsept bu daha doğrusu. Evet o konseptten hemen başka bir yere uçuyoruz biz. Evet efendim güncel sanatlar dünyasının içerisine Vladimir Putin'i düşürüyoruz şu anda da. Evet evet. Telegrafta e, ye, çıkan bir haber göre Cuma günü e, bir punk grubu Rusya'da Moskova'da bir punk grubu e, bir performans yapmış. E, Putin'i protesto etmişler. E, bu bu protesto e, sonrası olayla bitmiş. E, bunlar e, 15 günlüğüne en ağır ceza olan 15 günlük e, haps, hapis konma cezasına çarptırılmışlar. E, grubun adı Pussy Riot e, ve şarkının adı, e, valla haberde de böyle, boşlukları siz doldurun. Biz bu, bununla birlikte çıkıyoruz galiba. Evet. E, Putin için, Putin has pay himself. Hmm. Культура и